قال الله تعالى في كتاب العزيز: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ". nur iman ile menevver, alınları Rabbü âlemine secde etmekle nurlanan Ahiret gününe inanan, Hak'ın celalinden korkan, cemaline aşık olan, rüza ilahiye talip olan aşık-ı sadıklar. Yerin göğün sahibi, bilden ve bilinmeyen alemlerin maliki ve hallaki ve razakı asra kasan olsun ki bütün insanlar hüsrandadır buyuruyor. Bu sureyi Celil'e hakkında bundan evvelki hutbelerimizde de dilimizin döndüğü kadar, aklımızın yettiği kadar... Bildiğimiz kadar sizlere bir şeyler söylemeyi gayret ettik. Herkes nasibi kadar bundan bir şeyler öğrendi. Yine aynı sure üzerinde birkaç söz daha söyleyeceğiz. Kıyamet gününe kadar bu sure-i celilinin manasını, bundaki bulunan Esrar-ı Rabbani'yi, bunda olan ilmi anlatmaya kalksak emin olunuz ki ağaçlar kalem, kürreyat ve semavat, kağıt, denizler mürekkep olsa canlı mahluk ve Mürekkepler tükenir, canlılar yazmaktan yorulur, kağıtlar biter. Fakat bu ayet-i kerimenin manası, kelimetullahın manası bitmez tükenmez. Burada herkes kendi Cenab-ı Hakk'a olan kurbiyeti kadar, takvası kadar, vera'ı kadar ve nasibi kadar bir şeyler ömür. Herkesin bir nasibi vardır Allahü Teala Hazretlerinin kelamında. Yani müminlerden bahsediyoruz. Nasibi olmayanlar da var, onlar da. Nasip de diyelim. Onlar için de dua ediyoruz Cenab-ı Hak, Onların da kalplerini fetih-i etsin. Onların kalplerinin nur-i iman ile kılsın. İslam'ın hakaikini, imanın dekaikini onlara da öğretsin de tattırsın. Ve imadet ve taataki lezzeti ve zevki duyursun da Allah'a secde etsinler. Dua ediniz. Kötü sözler çıkarmayın ağzınızdan. Hatta beddua dahi etmeyiniz. Daima dua ediniz, duacı olunuz. Bazı dayanılmaz hareketleri görürseniz, onlara yana dayanamazsanız ve dua etmek lazım gelirse üzüntüyle Allah'ın kelamı ile cevap verin daha hayırlıdır. Ufak e bir şey yine sana babalara hitap ediyorum ya bu bana Birisi Birisi Abdullahül Mubarek'e oğlundan şikayet etti. Evladından yani şikayet etti. Abdullahül Mubarek ona dedi ki sen çocuğuna be dua ettin mi diye sordu. Ettim ya imam dedi. Çocuğunu kötü yapan sensin dedi. Niye kötü? Niye beddua ettin, için kötü söyledin? Allah'tan hayır sesiydin dedi onun hakkında. Babaydın, senin duan müstecab idi. Onun için diğer kardeşlerimizin de yani İslam'a sırt çeviren, iman imandan nasibi olmayan, cami yolu bilmeyen, Allah kitabını okumayan kişilerin de kalplerinin fetih için dua et. Dualar müstecab olur. Ve bir gün bakarsın ki taş gibi kalpler yumuşayıverir. verir. Bunu sen Efendi'nin nereden olduğunu söylüyorsun böyle Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hepiniz Hocaefendilerden bunu işitmişsinizdir. Ya Rabbi iki Ebel Hakem ile, iki, iki Ebel Hakem'den birisiyle İslam'ı keyif et Ya Rabbi dedi. İki Ebel Hakem'den Murat, iki Ömer. Yani birisi Eba Cehil, biri Hazreti Ömer. resul Ekrem dua etti böyle. İrtesi günü Hazreti Ömer kendi İslam oldu. Peygamberin duasıyla İslam olmuştu Hazreti Ömer. Bildiğimiz Ömer yani radıyallahu anh. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin büyük iltifaklarına masar oldu. Peygamberimizin kayınpederi oldu. O makama çıktı. Resulullah'ın halifesi oldu. Resulullah buyurdu ki benden sonra Nebi gelseydi Ömer ibn hatap Hattab gelirdi dedi. Ya dua ile oldu bunlar. Onun için hemen böyle kızarak dua edip onun kahrını istemeli. Hele bahsus din kardeşlerimizin, hak yoldaşlarımıza böyle kızarak, ufak tefekten nefsimize uyarak böyle kötü sözler söylemek, onlar hakkında kötü şeyler dilemek hiç caiz olmaz. Daima ağzından hayır, hayır söyle, hayır sahibi ol. Bir gün o tohum, İslam'a meyve verecek türünü göreceksin. Böyle nice asiler, nice şakiler, salihlerin duasıyla hepsi sahil olmuşlardır. Yani kötüler, İyi insanların dualarıyla iyi olmuşlardır. İyi insanlar sapına girmişlerdir. Onun için daima lisanınızı hayra yorunuz. Hayırla süsleyiniz. Allah kahretsin diyeceğine Allah kahretmesin. Allah sana hidayet versin de. Bak ne kadar güzel değil mi? Hatta birine çok kısında gözün kör olsun diye söylesem bu sözü. Zahirde böyle söyle ama hakikatte şu niyetle söyle. Allah'tan gayrını görmedim manasına söyle. Mümin layık olan müminin özü, sözü, yüzü, zahiri, batını temizdir ve temiz olmalıdır. Mümin'den bahsediyoruz. Muhammedi'den bahsediyoruz. Kitabın Kur'an, Nebiy'im Nebi'ye ahiriz zaman, Mahbub ve Kibriya rahmetelli alemin diyenlere söylüyoruz. Ahiret gününe inandım diyenlere hitap ediyoruz. Hakkın cennetine talibi onlara, cemale aşk olanlara söylüyoruz bunu. Bu fani alemden oranı, miftahını alacaksın. Vel asri, asra kasaba derim ki bütün insanlar hüsrandadır. Yani şöyle, geçen hafta biraz söylemiştik, gene söyleyelim. Ana rahminden bu aleme gelen kimse musibet teryasına düşmüştür. Burada rahatlık yoktur. Ne zengine, ne fakire. Ancak dinlenen dinlenir. Bunun manası, din sahibi olan, iman sahibi olan,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 Vasıtayı tanır. Atanı tanımaz. Yani köpeğe taş ki da köpek atanı ısırmaz gider taşı ısırır. Dikkat etmedin mi? Görmedin mi hiç? Yani kim ki daha insan olmuş, Zahirde insan da batın insanı dememiş. O vasıtaya kızar. Vasıtaya kızma sen. Atan taş gibidir o. Sen atanı gör. Atan kimdir? Rabbül Alemin'dir. İster nimet ister nikmet. İyi şeyleri iyi insanlar elinden zahir eder, zuhura getirir. Kötü şeyleri de kötü insanlara elinden zuhura getirir. Acaba anlatabildik mi? Benim söylediğim sözü daha söylemiş de böyle bir toplulukta. Sonra dışarı çık, her şey külümün indi Allah'tandır demiş. Sonra dışarı indiyle onun ensesine bir tokat vurmuş kuvvetlice. Dönmüş arkaya bakmış. Niye bakıyorsun? Allah'tan demiş. Amenle Allah'tan ama kimi vasıta kıldı demiş. Hakik kötü adam vasıta kıldı bana tokat durmaya demiş. Onu öğrenelim. Onun için baktığını demiş. Acaba anlatabildik mi? İnşallah anlatabilirim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 eğer ilk idrarı tutan kimse parastat olsaydı, ilk de zina eden adam frengi olsaydı kimse ne zina ederdi ne çişini tutabilirdi. Gider hemen yapardı. İdrarın geldiği vakitte bekletme idrarını. Burası yeri değil ama söylemek mecburiyetindeyiz. O da bir sıhhat meselesidir. Bir şey olmuyor diyor insanın başına iş olur. Bir şey bir şey olmuyor diye. Bir zina eder adam bir şey olmuyor der. Bir şey olmuyor. Allahü Teala sabirdir. Bak alt tarafta söylüyor işte. İma derler, hakkı tavsiye eden, hakta bulunan, sabrı tavsiye eden, sabırda bulunan kimseler müstesnadır. Cenabı ı Hakk'ın da esmalarından bir tanesi sabir ismidir Allah'ın. Allah sabırlıdır. Kul bir fenalık yapar. Cenabı Hak rahmetinden ona bir şey yapmaz. Bazen de hemen yapar, Akibinde bulur. Bazen bırakır, imhal eder, ihmal etmez. O kul bir şey olmuyor der, bir daha yapar. Yine Cenab-ı Hak set eder günahını, kullardan günahını gizler. Kendi bilir fakat onun günahını meydana koymaz. Hatta, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diye bir müminin bir günah icra ettiği vakıta meleklere emreder. Sol melek çünkü insanların yaptığı şer amelleri yazar. Kiramen katibine ya alevune ma tefalûl İnsanlarda iki melek vardır. Başka meleklerde vardır ama iki tane şimdi aradacağımız mevzu o. Birisi insanların hayır kısmını yazar, biri şer tarafını yazar, yaptığı felanlıkları yazar yani. Sağ hayır yazan sağ taraftadır. Sağ melek, kiramen kâdibi. Sol melekte şerri yazar, o sol taraftadır, sol tarafta. Ha. Günah işledil mi kul onu emreder. Yazma, beklet der. 24 saat tehir olunur. Günah yazılmaz. Neden? Neden? Hak ala sabirdir, sabırlıdır. Hem suçunu meydana koymaz o zatın hem de günahını yazmaz. Ola ki o kul aklı başına yere Allah'a tövbe, Allah'a harucu eder. Tövbe eder Cenab-ı Tövbe ederse yazılmaz defterine. Ama bir mümin bir sevap yaptı mı hemen akibinde yazılır. Allah emreder meleği hemen yaz der. Çok mühim. Çünkü buyurmuşlar ki, Kısa bakat rahmeti ala gadevi, benim rahmetim gadavımı geçti. 80 sene küfür ü delalet içerisinde dolaşan bir kimse, küfür ü her türlü fenalı icra etmiş. 80 sene sonra aklı başına gelmiş. Olur ya, Allah'a rujut etmiş. Allah demiş, Cenab-ı Hak Bey kulum diyor, ne istiyorsun benden diyor. Rahmetli bu kadarı demiş. Efendim, yapmadı fenalık yok bu adamın. E, Rabbil alemin biliyor onu, yaptı fenalık, yapmadı fenalık. Allah dedi mi Cenab-ı Hak cevap verir. Hemen derhal. Çünkü Neden?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 onu biz bilmiyoruz, kendine mahsus esmaları vardır Allah'a. Hatta bir veliyullah'a sormuşlar bu 99 esma için, esma 99'a değil. Bin bir esma 99'un içindedir. 99 esma da sıfat-ı zâtiye ve sıfat-ı sübûtiyede toplanmıştır. Bakarsın, öğrenirsen eğer. Demişler ki, bu 99 esmadan hangi esma Allah'ın ismi azamıdır demişler. O veliyullah demiş ki, büyük isim isme azam demek gençler için söylüyorum bunu isme azam demek büyük isim demek Allah'ın büyük ismi hakdala'nın hangi büyük büyük ismi hangi isimdir deyince o beyan demiş ki Allah'ın küçük ismi yok ki bana küçük ismini gösterin bakayım demiş. Hepsi büyüktür o hepsi azamdır. Hangi esmasıyla ona dönersen o sana cevap verir. Feşkuruni eşkurukumda o işaret vardır. La ilahe illallah dersem seni şirkten temizler. Şirke atarsın. Allah indiğinde af olmayacak olan günah şirktir. Bir adam şirk üzerine ölürse Allah'a karşı şirk koşmuş totemlere secde etmiş putlara yani haktan başka ilah tanımış bunlar müşriktirler. Bunlar, bunun için af yoktur. Ondan gayri bütün günahların afı vardır ama ya af etmezse, Diler af eder, dilemezse af etmez. Onun için kula düşen vazife günahın küçüğüne, büyüğüne bakmamak günah, günahtır. Küçüğü büyüğü ister ki günah ise gayr İster kebair, kula düşen vazife Allah'a ihtiyare vermektir. İster sagıra ister kebire, ister büyük ister küçük. Allah dilerse şikten beri günah affeder. Bina nezarih hangi esma sıyra Fezkurun es La ilahe illallah dersen şirk atmış olursun. Çünkü altında la maabude illallah vardır o manasında. Estağfurullah el azim dersen Allah'ın mağfiretine talip etmiş olursun.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 Çünkü ruhum gıdasıdır. Hangi esma ile Allah'a hazırlık edersen cenab Hak sana cevap verir. Çünkü yüreğine koşarak gelir. Hiçbir kulunu kapısından kovmaz. Kim iltica ederse Cenab-ı Hakk'a mutlaka istediğini haktan koparır. Efendiler bir de şu mesele var. Bunu da söylemeden geçmeyelim vakit bir şey ama. Efendim ben çok şey istedim Allah bana verme dedi. Sakındım ha. Hakkın kapısına gidip Allah'tan Allah'ın esmasını anarak ve kalbinden Allah'a inanarak... Resul-ü Ekremi şefi tutarak Allah'tan ne istediğinse sana verilmiştir. Bu iki türlü verilir. Bir dünyada verilir, bir ahirette. Ahiret taluk eder iş. Dünyadaki fanidir madde kısmı. Gelip geçicidir. 10 bin apartman oldu, bir İstanbul senin oldu, bir Türkiye senin oldu, bütün dünya senin oldu. Bırakıp gideceksin. Bunu kafana koy. Padişah, paşa, vezir, kral, emir, zengin, fukara hiçbir fert yoktur ki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 Ölüm müminler için olumdur, kafirler için ölümdür. Hayvanlar için ölümdür. Kafirler hayvan mahiyetindedirler. Sureta insandır, hakikatte hayvan. Belki de hayvandan daha edna ve eşnadır. Neden? Estaizu billah, ulaike, işte habibim bunlar. Kel ami hayvanlar gibi, belhü ve belki hayvanlardan daha için? Bir vahşi hayvan, aslan, kaplan, pars bir adabı parçalar. İnsanın vahşisi milyonları parçalar, perişan eder. Haneleri harap eder. Beldeleri turab eder. milyonlarca insanı sıkar der. İnsan, insan, insan oğlu en yüksek mevkide. Allah'ın halifesi. Estaizu billah. Ve iskâdı rabbükelil melaiket inni câilun filarda halife. İnsanoğlu halifetullah. İnsanoğlu en edna ve eşina. Ancak iman ile işte. Asla kesef ederim ki, innel insan ledi husur, bütün insanlar husranda. Yani hayvan derecesinde. İlellezine aminu. imanlı gönül. imanlı gönül. Ve amali saliha icra eden. Allah'ını tanıyan. Allah'ını seven. Allah için Allah diyen. Cennet için değil. Cehennem için de değil. Allah için Allah diyen. Kulun ben o benim Rabbim diyerek Allah diyenler. Salihatı icra eden onların üstesine. Onlar kim? İşte bunlar Halifetullah. Ötekiler...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 gadab eder. Bütün hayvanatın ne varsa ahlakı tabisesi onun üzerinde. Belki hayvanlar içerisinde iyi bir ahlaklı hayvanlar da bulunabilir. Hayvanlarda. Fakat insanoğlu, Allah muhafaza görürsün, çünkü esfere sahiline gitmişti. Şimdi bir mani verelim şeye. Bir i̇şte söylemiştik. Vel asri, asrı kasemelerin. Resulullah'ın tülüğü ettiği asır. Asrı saadet. Yahut Resulullah'ın tülüğünden ilahiyemül haşri karar Devam eden asır. Çünkü Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve iyi dinle, boş kafa dolaştırma. Resulullah'ın ruhaniyeti bizle beraberdir. Bunu görenler var. Resulullah ile konuşanlar var. Bunu dinlesen ilerlersen, Allah sana nasip ederse bu zevklere irersin. Dikkat buyurulursa, Arapça içinize gidenler var. Esselamu aleyke eyyühen nebide, aleyki kelimesi muhatat müfrettir ve müzekkerdir.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 Efendim senin zannın o, benim zannım değil. Durgun suya sopayı sokturmakta sopa kırık görülür. Aslında sopa kırık değildir. Senin rüyetin bozuktur. Maniyat bunun gibidir. Asr-ı Muhammediyettir. Sıralıca. Üçüncüsü, ikindi namazı vaktıdır. Allah ikindi namazı vaktine kasam ediyor. İkindi namazı vaktine o kadar mukaddes. Onun için Cenab-ı Hak burada şimdi ver asr inen insana lef huzur. Allah kasam ediyor ikindi namazı vaktına. O kadar mühim. İkinci vakti melekler dünyaya inerler. Dünyada bulunan melekler semaya çıkarlar. Sabah namaz vakti nebet değişir. Gündüz melekleri iner, gece melekleri çıkar. Ve namaza gelirsin camiye, seni o şekilde şehadet ederler. Ya Rabbi biz semadan indik sabah namazına, biz bunu kıyamda gördük. İkinci vakti semaya çıktık, biz bunu kıyamda gördük. Semadan inen melek de öyle der. Ya Rabbi şahidim ki bu zat kıyamdaydı. Şahidlerler <gülüyor> çünkü. Allahü Teala görür ama... Şahit iş yapmaz. Mesela kıyamet gününde ellerimiz, ayaklarımız bizim aleyhimize şahit olurlar. Estaizu billah. El yevme nehtimu alâ efvâhim ve tükellimnâ idîm ve teşhedü Biz kıyamet gününde ağızları mühürleriz, elleri konuştururuz, ayakları şahit tutarız yaptıklarını zannediyor. resul Ekrem de şahit olur. Şimdiki dersi burada bırakıyoruz. Aşkan, ibadet ve taatlarınıza dikkat ediniz. Huvuk-i kul haklarına dikkat ediniz. Anaya babaya itaata dikkat ediniz. Onlara isyan etmeyiniz. Hatta onlara ses, isimleriyle seslenmeyiniz. Bir adam anasına babasına isimle seslenirse ameli hapt olur, Yaptığı sevaplar olur yani, bozulur. Anneciğim ve babacığım diye seslenecek. Anne de demeyecek. Anneciğim ve babacığım diye. Öpmek lazım gelse annenin ayağının üstü değil, altına öpecek. Çünkü cennat aliyat ananın ayağı altındadır. İbadetlerinizi sakın ihmal etmeyiniz. Bugün yarın deme. Dünya seni aldatıverir. Ansın cansılat katıya verir. O güzelliğin solar, kuvvetin geçer. Sağlam sindirin gevşeyi verir. Hiç haberin bile olmaz. İbadetlerinize dikkat ediniz. İbadetleri Allah'a seve seve yapınız. Kaza namazlarınızı kılınız. Hazırlık yapınız. Bir yolcu yola gider gibi hazır olunuz. Hani... Gideceği vakit malum bir bir adam yola gidecek ama mutlaka gidecek ama ne vakit gidecek malum değil. Onun gibi olunur. Çünkü hadi diye verirler. aşağının topba hazırlan böyle. Yani vasiyetini yaz. Ne yapacaksın? Senden sonrakiler de delerde kalmasınlar arkadaşlar. ve hukuki adkara ol. İnsan hakkı, katir hakkı, Hristiyan hakkı, Yahudi hakkı, hayvan hakkı hepsine de adkara ol. Velev ki bir zerre olsun, zerre. Ve ki bir zerre, yani güneş vurur yerden tozçukları kaldırır. O tozçukların her bir tanesi bir zerredir. O kadar olsun, ve ki hayır ve şer. Her ikisini de göreceksin. Temen yâmel miskâle zerreten hayren yara, Hayır yapan, zerre kadar hayrın mükafatını, şerre yapan mutlaka şerrin ferasını görecektir. Hiçbir şey Allah'a inden unutulmaz. Yakın bir zamanda bu sözlerimiz hakikat olacak. Gayıp zanettiğimiz şeyler... Meydana gelecek, var dediklerimiz yok olacaktır. Düyendiğimiz dallara karlar yağacak, dayandığımız duvarlar yıkılacaktır. Rütbeler, kasalar, keseler ilga olacaktır. Ne paralar sahip olabilirsin ne evladına. Ancak temiz bir kalbe malik oldunsa, o kalbi Allah'a imanla doldurdunsa, o kalbi aşkı ve Muhammedle süsledinse, يَوْمَ لَا يَنْفَوْ مَعْلُمْ وَلَا illa men مَنْ صَبَّهِ <gülüyor> Kalbi selim sahibiysen o vakit senin şifadesi vardır. Yoksa ne evladın ne kasanın ne masanın. Belki bu alemdeki sahip olduğun mallar senin başına bela olacaktır. Kasan kesen rütbe. Adalete bulmadın eğer eğer efendi senin başına bela olacaktır. Malı Allah yoluna sarf haramdan kazanıp harama sarf ettinse, başına bela olacaktır. Çünkü helalın hesabı haramın azabı vardır. Hak Teala unutmaktan münezzehtir. Allah görür. Allah işidir. Allah bilir, Allah dilediğini yapar. Allah ölüyü diriltir, diriyi öldürür. Allah hastaya sıhhat sıhhatliye hastalık verir. Nice azizler sabahleyin zelil, nice sab sabah zelil olan akşam aziz oldular.